Açık Kitaptan Alıntılar Güvenli ile 1961 yılında bir yolculuk sırasında tanıştık. O Avusturya Lisesi'nde öğrenciydi, Ben Robert Lisesi'nde. Birer EFS bursuyla ABD'de bir yıl okumaya gidiyorduk. Dönüşte lise son sınıfı okumak üzere bizim okula geçti. O yıl boyunca içtiğimiz su ayrı gitmedi. Yatılı okulda aynı odayı paylaştık. O yıl Münir ve Mürüvvet ile kurduğu folk müziği üçlüsünü bizim kuşaktan birçokları hatırlayacaktır. Tiyatro kulübünde beraberdik. Shakespeare'in Julius Caesar adlı oyunu sahnelendiğinde o Caesar oldu, ben Brutus. Sonra yollarımız ayrıldı. Ben diplomat olmak niyetiyle mülkiyeye gitmeye karar verdim. O, mühendis olmak için kolejin yüksek kısmına devama. Ben diplomat olmadım ama o makine mühendisi oldu. Bir süre mühendis ve idareci olarak çalıştı ama daha büyük işler yapmak istiyordu. Esas heyecanı ticarette, dışı açılmakta, yatırımlarda buldu. İş adamlığına sıfırdan başladı, çok başarılı oldu. Tüsiyat Tarım Çalışma Grubu Eş Başkanlığı ve Dış İlişkiler Komisyonu üyeliği yaptı. Güvenle hayatın hep farklı yollarında koştuk ama bazen araya uzun yıllar girse de dostluğumuz bıraktığımız yerden devam etti. 1980'lerde yurda dönüşümden sonra ise hep yakın ve yoğun bir ilişki içinde olduk. Hayata çok farklı konumlardan bakıyorduk. Ben esas olarak gazeteciydim, o da esas olarak iş adamı. Biraz da bu sayede ondan çok şey öğrendim. Güvenin en belirgin özellikleri parlak zekası, yoktan var etme azmi, uzak görüşlülüğü ve sarsılmaz iyimserliğiydi. Ölümünden birkaç gün önceki son telefon görüşmemizde bile bugünkü geçici sıkıntılara bakarak karamsarlığa kapılmamamı, Türkiye'nin bütün zorlukları aşacak güçte bir toplum olduğunu, olayları değerlendirirken kısa değil uzun vadeli bakmamı, ağaçları değil ormanı görmeye çalışmamı telkin ediyordu. Ondan Milliyet gazetesinde 3 Ağustos 1999'da çıkan bir yazımda şöyle söz etmiştim. Kolejde yatılı okurken aynı odayı paylaşan üç arkadaş 36 yıl sonra Çanakkale'de buluştuk. Ahmet Kutman kendi haline kalsa belki ünlü bir teorik fizikçi olacaktı. Kimya okuyup baba işini devraldı ve Türkiye'nin önde gelen şarap üreticilerinden biri oldu. Güven kendi haline kalsa belki büyük bir müzisyen olacaktı. Ama hayat onu Türkiye'nin en yaratıcı, en girişimci iş adamlarından biri yaptı. Çanakkale Savaşı'nın tarihine duyduğu büyük merak, onu sonunda Sarafin çiftliğini satın almaya ve Ahmet'le birlikte ülkenin en kaliteli şaraplarından bazılarını üretmeye götürdü. Güven, Türkiye'de pek az kimsenin yaptığını yaptı. Kazandığı parayı tarıma yatırdı. Elinden kitap düşmedi. Dünyada gidip görmediği yer kalmadı. Son gitarını birkaç gün önce satın aldı. Açık Radyo'nun kurucu ortaklarındandı. Müzikli şarap sohbetlerini hazırlayıp sundu. Kalbi her pazar yaptığı gibi basketbol oynarken durdu. Daha yapacağı çok şey vardı. Açık Kitaptan Alıntılar